Euzu ve billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udubillahi min şururi enfusina ve seyyiati amalina Men yehdihillahu fe la ve men yudlil fe Ve eşhedü en la ilaha la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh Ema ba'd fe inna estahal hadisi kitabullah ve hayral hadiy hadi Muhammedin sallallahu ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr Hadis dersimizde 8. bölümdeyiz. Hadisin tedvini. Dirayeten ilmi hadisi tedvin edenlerin ilki ve bu konuda telif edilmiş kitapların <gülüyor> en meşhurları. Dirayeten ilmi hadisin, rivayeten ilmi hadis için mizan ölçü olduğunu öğrenmiştik. Birincinin ikinci nispeti tıpkı usulün fıkha Mantığın tevhide nispeti gibidir. Bu sebepten dolayı buna usul hadis ilmi adı verilmiştir. Buna rivayetin dayandığı esas olması sebebiyle öncekilerin devrinde ulum hadis yani hadis ilimleri adı da verilmişti. Şimdi ulema örfünde buna mustalah ilmi deniliyor. Fakat son günlerde ulum hadis adı daha çok duyulmaya başlandı. Hatta bu adla yeni kitaplar neşredildi. O halde dirayeten ilmi hadis, kendisinde sıhhat ve zaaf, kabul ve red, sebep ve amilleri bulunması bakımında hem ravi hem de mervinin hallerini araştıran ilimdir. Yani ravilerin ve rivayet edilen metinlerin durumlarını araştıran ilimdir. Bu ilim, hadis ilminin mukavvimi, şeriatı ı izah hususunda mutemet, dayanak olan sayı hadisi diğerlerinden ayırt etme vesilesi olduğu için hadis rivayetine mukarim, yani ona bağlı, onunla birlikteydi. Onun hadisin daha çok hafızadan kulaklara rivayet edildiği zamanlardaki varlığı fiili bir durum arz ediyordu. Bu ise sahabe devrinde rivayete ve rivayetle ilgili hususlara taharrü yani araştırma ve ihtiyata verilen önemi ve gösterilen ihtimamı, özeni anlatır. Sahabeden sonra gelenler hakkında cerh ve tadilin vacip olması, sünnetin sahihini sakiminden ayırmak için taharrü yani araştırma sebeplerinin mevcudiyeti sebebiyle Tabin devrinde hadis taharriye, sahabe devrinde olduğundan daha çok muhtaç idi. Yani hadisin sahabini araştırmak, yani sahabe döneminde bir ihtiyaç değil ama sonrakiler döneminde bir ihtiyaç olmuştur. Tedvin asrı gelince, o devrin bayrağı mesabesinde olan büyük alimler, sünneti musannef, müellef, cami, mucen ve sünen adlarını taşıyan kitaplarda tespit etme işiyle meşgul oldular. Bunun yanında onlar rivayeten ilmadisi ihtiva eden kitaplarının içinde parça parça dirayeten ilmadisi tedbine de ilgi ve ihtimam gösterdiler. İlk asırlardaki ulemanın bu konudaki örneklerini İmam Şafii'nin kitab Um ve Kitabur Risalesinde, İmam Müslim'in Sahihinin Mukaddimesinde, Ahmet bin Ambel'in talebelerinin kendisine sordukları sorulardan bize nakl olunan, bunlar mesail diye e, derlermiş. Mesela Ebu Davud'un mesaili, Ahmet bin Ambel'e, Salih bin Ahmet'in, Ahmet bin Ambel'in oğlu Salih'in, yine Abdullah bin Ahmet'in mesaili gibi. Yine sonraki alimlerden Dar-ı mesaili var, e, hakimin var, işte sualat diye de geliyor, mesail de deniliyor. Mesail yani sorular. Sorulan konular sualatta sorular aynı manada. Berda'yinin, Acurri'nin, Ebu Davud'un bunların böyle mesail eserleri vardır. Bunlar hadisin fıkhıyla beraber hadis usulünde içeren bilgiler barındırır. Yani bu mesail kitapları, mesela mesail Ahmed Ahmet bin Hanbel. Bu kitaba baktığınız zaman içerisinde Akide ile ilgili sorular var. Menheşle ilgili sorular var, rical hakkında sorular var, hadis usulüyle ilgili sorular var, bazı hadislerin sıhhati ve zayıflığı konusunda sorulup cevap alınan meseleler var. Bu mesailer bir nevi fetva kitabı gibi bir şey. Yani Ahmet bin Han de sorulmuş, o da verdiği cevaplar. Ebu Davud, Silistan'ın meşhur sünnetindeki metodunu beyan hususunda Mekke ehline yazdığı kısımlarda. Böyle bir mektup yazmıştır İmam Ebu Davud. Mekke ehline e, risale diye, yani onlara bir mektup diye usulle ilgili bilgiler içerir bu Risale'de. E, yani sünnelini tertip ederken nasıl bir yol izlemiş, bunu izah ediyor bu mektubunda. Dolayısıyla usulle ilgili bilgiler var burada. E, Ebu İsa'yı Tirmizi'nin sünneline hatime yaptığı bir sonuç kısım olarak yazdığı iler kitabı. Bu e, Türkçe'ye tercüme olarak Mesela Yunus Emre yayınlarından daha önce altı cilt yayınlanmış, orada yer almıyor bu ilal kısmı. Fakat Abdullah Parliya'nın yaptığı tercümede ilal kısmı var. Fakat e, burada mesela Abdullah Parliya'nın tercüme konusundaki yeteneksizliği sebebiyle, Arapçaya e, vukufiyetinin, e, hadis ilmine vukufiyetinin bunun gibi zayıflıkları sebebiyle, bu tercüme çok faydalı bir tercüme değildir. Yani usul olarak kişiyi çok istifade edemez. Şimdi mesela İmam Tirmizi Süneni'nde hadislerin arkasından önemli açıklamalar yapmıştır. Mesela aynı hadis falancadan filancadan ve filancadan rivayet edilmiştir. İşte asrımızın şu alimleri veya tabinin şu alimleri bununla fetva vermiştir. İşte bu hadiste şöyle bir illet vardır gibi böyle usule de dair, fıkha da dair bilgiler verir her hadisin arkasında hemen hemen. Bu ee, bu metinleri tercüme ederken baya bir çuvallamış mesela Abdullah Parlayan o açıdan mesela Yunus Emre yayınlarından çıkan 6 ciltlik tercümeyi daha fazla e, tavsiye ederiz fakat dediğimiz gibi onda ilel kısmı yok ama diğer taraftan Abdullah Parlayan'ın tercümesinde olsa ne olur yani e, kendisi anlamamış ki ileli e, o tercüme etsin. yani o tercümede bir çöp e, bir ifadeyle Bunlar önemli şeyler. Yani bir yerde mesela bir hadisin önemli bir kusuru, illeti bahsedilirken sanki bunu sıhhat açıklaması gibi aktarmak ciddi bir problemdir. Yani hadis metinlerdeki, metinlerindeki yanlışları, siz mesela aynı hadisi Bukhari rivayet etmiştir, Ebu Davud rivayet etmiştir veya falan filan kütübü diğerlerim. E, rivayet etmiştir. Metinleri karşılaştırırsınız ve burada birisinin hata yaptığını anlarsınız. Bilin ki hata yapan kuvvetli ihtimal Abdullah Parlayandır. Yani böyle e, metinlerdekileri böyle Türk okuyucu, Arapça bilmeyen Türk okuyucu böyle tespit edebilir. Ama bu usulle ilgili olanı e, tam bir risktir. Yani bu kitaplardan usul öğrenilmez. Yani usul bilmeyen adam usul kitabını tercüme ettiği zaman maalesef bunun gibi e, tuhaf yani Leyla'nın kagasını, bacaklarını kesip işte kuşa benzedin diyor ya Nasreddin Hocam. Ona benzer eserler var maalesef. Ee, yani ıslahları anlamayan bir insan e, Türkçe'ye de aktaramıyor haliyle. Evet. Bukhara'nın Tevaruhus Selasesinde yani aslında Selase diyor da aslında Bukhara'nın iki tane tarihi vardır. işin hakikati. Birisi tarihül Kebir'dir. Yedicilt cilt. E, neşredilmiştir. Diğeri tarih-ül evsat adıyla da tarihu sahir adıyla da basılmıştır. Aslında tarihu ül sahir ile tarih-ül evsat aynı kitaptır. Bu kitap da, yani tarih sahir kitabı da e, birkaç çeşit neşri var. Mesela güzel tahkiklediği neşri var. 4-5 cilt. E, yani biraz daha özentisiz bir neşri var ufak tefek tahkiklerle. O da 2 cilt. Yani asgari iki cilt basılmıştır Bukhan'ın tarih-i sahiri. Ama tarih-i kebiri en aşağı yedi cilt baskısı var piyasada. Ee, burada ricalden bahseder. Usul'e dair çok nadir şeylerden bahseder. Veya hadis hükümlerine dair ee, aslen rical kitabıdır. Evet. Yani e, burada anlatmak istenen şu. Öncekilerin işte bu kitaplarında usul'e dair bilgiler var. Eee bu hangi bilgiler? Dirayeten hadis ilmi dediğimiz, hadisin sıhhatini, zaafını bilmeye yönelik veya hadis metinlerindeki fıkı bilmeye yönelik e, alanla ilgilenen dirayet ilmi. Evet, bunlar bu konudaki ilk işlemler, ilk gelişmeler sayılmaktadır. Fakat bunlar hadis rivayetiyle karışık olarak zikredilmiş olduğunda, dirayeten ulumil hadiste müstakil bir tedbir sayılmaz. Dirayeten İlmi hadis mevzuunda yani usul hadis dediğimiz konuda tek başına ilk telifi yapan Kadı Ebu Muhammed Er-Ramehur olmuştur. Bunun için dediler ki, dirayeten İlmi Hadisi nedenlerin edenlerin ilki el Hasan İbni Abdurrahman Ebu Muhammed Ramehur Muzi'dir. Ölümü Hicri 360'deniz. Çünkü bu kaideleri müstakil olarak bir araya getiren odur. Yani ilk olarak demek istiyor. O bu konuyla ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra El Muhaddis El Fasıl Beyner Ravi Vel Vâi adlı kitabını terif etti. <gülüyor> Kitabın ismi Muhaddisül Fasıl. El Fasıl Beyner Ravi Vel Vâi. Bakın ismi düşündüğünüz zaman sadece hadisi rivayet etmekle yetinen ravi oluyor. Vâi ise vâi şuur sahibi, kavrayan. Yani hadisin fıkhını da anlayan kimse. İşte Muhaddisül Fasıl burada diyor ki yani kelime şeyin kitabın başlı bir cümledir yani. Muhaddis el-Muhaddis yani hadis ehlinden anlayan, bu işin ehli olan muhaddis ravi ile vayi. Az önce vayi açıkladık. Ravi ile vayi arasındaki ayrımdır. Yani muhaddis ikisini bir araya getirmelidir. İbn Hacer şöyledir. O zamana kalbe göre Ulumul Hadis mevzuunda telif edilen ilk kitaptır. Keşful sahibi yani Katip Çelebi diye meşhur Hacı Halife bunu ondan rivayet etmiştir. Fakat bu kitap Ulumul Hadis konusuna dahil bütün türleri ihtiva etmez. Yani hadis usulü ilminin bütün konuları Muaddesül Fazıl kitabında yer almaz. Sonra El-Hakim Ebu Abdillah, Muhammed bin Abdullah bin Muhammed en-Nisaburi İbnül Bey'i, yani El-Müstedrek kitabını sahip olan hakim Nisaburi Hicri 405 senesine vefat etmiştir. Onu takip etti ve Marifetu Ulumul Hadis adlı Marifetu Ulumul Hadis adlı kitabını telif etti. Fakat onda tesip ve tertip etmedi. Yani konular dağınıktır. Bu kitap 50 tür ihtiva eder. Yani 50 meseleyi ihtiva eder. El hakimi 430 yılında vefat eden Ebu Naim el-İsfahani es-sufi el takip etti ve bu konuda birçok telifler yaptı. Yani bu konularda en çok telif yapanlar biraz sonra hatibi de zikredecek. Mesela Ebu Naim'in bir sürü risaleleri var. Çok değişik konularda. Büyük bir muaddismiş. Bu Sonra 463'te vefat eden Hatibül Bağdadi Ahmet bin Ali geldi. İki kitap telif etti. Yani bu iki demesi de yersiz. Yani sırf hadis usulüne dair Hatib'in neredeyse 10 tane risalesini sayabilirim Hatibül Bağdadi'nin. Burada en meşhurlarını kastediyor herhalde. El Kefayefi ilmi rivaye. Diğeri El Cami li Ada bir şeyh ve Sami adlı eseridir. Yani ilki el kifaye fi e, kavaninir veya ilmi rivaye diye geçer. E, rivayet ilimlerinde yeterli yeterli olan bir risale bu manada. El Cami fi li adab el ve sami adlı da eseri Cami kapsamlı. Neyi adab? Edepleri neyin edepleri? Şeyh yani hadis rivayet eden kişiyle Ondan işiten, sami, dinleyen kimsenin edeplerine dair onları cem eden, toplayan bir eser. Sonra 544 senesinde vefat eden Kadı İyas bin Musa el-Yahsubi geldi. El-İlma ila marifettil usul-usulir rivaye ve tahid sema adlı kitabı telif etti. Bu da ufak hacimli bir e, kitaptır. Önemli usul meselelerini içerir. Yani hadis usulü konusunda temel kaynak şeylerdendir. E, mesela bu kitaplar bir hadis talebesinin elinde bulunmalı. Bu tarz kitaplar. Hatibül Bağdat mesela burada iki tanesini vermiş. Bunlar önemli kitaplar. E, hadis talebinin edepleri ile ilgili nasihat diye bir risalesi var. Bu kısmen Türkçe'ye tercüme edilmiş, özetlenerek tercüme edilmiş. Eee Şerefu Asabil Hadis önemli bir kaynak. Yani hadis ehlinin şerefi. Hadis ilimleriyle ile ilgili bu da yine. Eee Kadı yazın bu risalesi usule dair. Yani en eski kaynaklardan sayılır çünkü hadis usulü ilminin çok da gerisi yok. Yani çok gerilere dayanmıyor. Az önce örneklerini verdik. Yani müellifler, imamlar kitaplarında kısmen bahsetmişler ama bunları derleyip tedvin etme hadis usulü ilmini tedvin etme işi daha çok sonrakilerde. İşte Ram-ı Hurmözi'nin Fasıl madem bu konuda ilk eser olarak bu biliniyor. E, selefi olan, selefiliğe önem veren yani ilk kaynaklara, sahabe tabiin dönemlerine en yakın e, kaynaklara ulaşma bakımında. Hadis talebesi bu eserleri önemsemeli. Bu eserler üzerinde çalışmalı. Hatib'in mesela aslında El-Fakih ve El-Mütefakkih kitabı sadece bir fıkıh kitabı değil. Yani bu konuyla alakalı. El-Fakih ve el -Mütefakih önemli. İşte İbn-i Abdilber'in cami Beyanil İlim, Ağacürriye'nin Ahlakul Ulema, yani bu gibi eserler kişisel olarak Gelişim, öğrencinin e, gelişimi, hocasına karşı edebi, ileride yani e, muaddis olursa, şeyh olursa, hoca olursa talebelerine karşı edebi, rivayetlere karşı edebi, bunun gibi konuları e, mümkün olduğu kadar ilk eserlerde e, çözmeye çalışmak, ilk eserlerden, ilk kaynaklardan almaya çalışmak bizim için e, menhece olarak önemli bir şey. Tabii ki bu kitaplarda zayıf rivayetler var, yok değil. Piyasada da bu kitapların çok güzel tahkikli neşirleri var. Yani sıhhati, zayıflığı konusunda, isnat incelemesi konusunda başka hangi kaynaklarda geliyor vesaire vesaire. Şimdi mesela düşünün İlim talebi her Müslümana farzdır. Hadis. İlim talebi her Müslümana farzdır. 10-15 tane sahabeden geliyor bu rivayet. Bunun en çok tariki mesela e, Hatib'in eserlerinde var. Şeyde var. İbn Abdülber'in cami-ü beyan ilim kitabında var. Acurri'nin kitabında var. Ayrı ayrı tarihlerden. Muaz bin Cebel Radyalan. Mesela hadis ilmi konusunda çok önemli bir rivayet. Başka konular da ilgilendirir elbette ama. Öncelikle hadis ilmi. Her asırda bu işi ümmetin en adilleri üstlenir. En sadık ve adil olanları üstlenir ve kendilerinden sonrakilere aktarırlar. Her asırda bu gelir yani. Bu nehli gelir. Ve bu kimselerin özelliği batıl ehlinin bu işi sahiplenmelerini bertaraf ederler. İhtiraden tahrif edenlerin bu tahriflerini bertaraf ederler. Bu özellikleriyle anlıyor hadis ehli. Yani hadis ehli dediğimiz kişi nasıl birisiymiş demek ki? Burada hadis dersi yapılıyor ya. Yani burada ilmi dersler yapılıyor. Burada vaaz verilmiyor. Yani vaat her yerde veriliyor. Burada ilmi bir şeyler konuşuluyor. Şimdi buraya önem vereceksin o halde. Anlamadıysan onu anlamak için, yani burada çıkan kelimeleri, cümleleri anlayabilir hale gelmek için elinden geleni yapacaksın. Kendini zorlayacaksın. Ne için? Hadis ehli olabilmek için. Hadis ehli kimdir? Bidat eline reddiye verir. E şimdi e, kitap sünnet ehli olduğunu söyleyen kimseler bakıyorsun sufi kadar hadis bilmiyor. Sünnet inkarcısı kadar Kur'an bilmiyor. Kur'an ve sünnetin ehli sünnet inkarcısından Kur'an'ı daha iyi bilmek zorunda. Bu neye bağlı? Arap diline bağlı. Şurada yaşayan, mesela bu bu civarda yaşayan. İnsanların, kardeşlerimizin Bedevi gibi yaşamayı bir kere terk etmesi lazım. Yani bizler Bedevi değiliz. Bizler İslam'ı temsil eden kimseler olmak zorundayız. İşte ben Arapça öğrenmesem de olur. Böyle bir şey yok. Buradaysan öğreneceksin. Öğrenmek istemiyorsan git daha başına. Kendini korumak istiyorsan daha başında yaşa. Toplumdan uzak dur. Ne sen başkasının fitneye düşür ne seni fitneye düşürsün. Ama buradaysan, medeniyette yaşayacaksan bu çarkın içerisine gireceksin ve çarkın ezilen, çarkların içerisinde ezilen değil, çark sen olacaksın. Yani yaşadığın toplumu yönlendiren sen olacaksın. İş hayatını yönlendiren sen olacaksın. Sen iş konusunda, yani dünyevi geçimlerden bahsediyoruz. Bunlar seni yönlendirmeyecek, sen onu yönlendireceksin. Şartları, kurallar sen koyacaksın Allah'ın dinine göre. Uymadı mı? Uyana kadar. Mücadele bunun için var. Hayat bunun için var. Pes etmeyeceksin de. Yani böyle yaptım mı olmaz. Böyle bir kafa yok. İşte kitap dağıtamıyoruz. Birileri çalışıyor her tarafta. Yani şu kitapların dağılmaması için bu kitaplardan en çok istifa eden, bu kitapları kendi batıl meşreplerine kullanan adamlar, kendi talebelerine, kendi öğrencilerine ulaşmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Yok efendim, hayalperest olmaya gerek yok. İşte biz e, Hakkari'ye, Tekirdağ'a, Edirne'ye, şuralara, buralara kitaplar ulaştırsak, yani bunlar hikaye, kimse böyle şeylerle gelmesin. Sen beş tane kitap alabilirsin. Gittiğin markete bırakabilirsin kardeşim, bizim böyle bir kitabımız var, buyur. Hediyem olsun. Hepinizin akrabası var, hepinizin tanıdığı var, arkadaşı var, çevresi var. Ulaştırılabilir bunlar. Bunlar ne için ulaştırılıyor? En azından belli bir seviyeye gelinceye kadar yani kişi kendi ayakları üzerinde durur seviyeye gelinceye kadar ilmi manada hazır kitaplarla e, sen bunu ulaştırırsın. Bunda neye e, dahil olmuş oluyorsun? Bidat ehlinin bu dini sahiplenmelerine, kitap ve sünneti sahiplenip bakıyorsunuz YouTube'u açın bakın hadisi kimler savunuyor ya? Başında sarık yok. E belki sakal var ama o da tıraşlı bir sakal. Kısa kollu, kot pantolonlu, züppe tipli adamlar yani. Hadisin fazletinden, hadisin kâr reddiye veriyor bu adamlar. Sen kimsin ya? Niye bunlar veriyor yani bu reddiyeyi? Niye veriyor? Bu adam çıkıyor, tasavvufu da sokuşturuyor herhalde. Ebu Hanife'yi de sokuşturuyor, mezhepçiliği de sokuşturuyor, başka batıl şeyleri de sokuşturuyor. Yani iki tane bir görüntü çıkıyor ortaya. Bir tarafta hadis inkarcıları, Kur'an'ı bilmeyen ama Kur'ancı geçinen, Arapçayı bilmeyen ama Kur'an ehli olduğunu, yani Kur'an'ı savunduklarını, Kur'an'ı yüce tuttuklarını zanneden, böyle iddia eden. Getirdikleri ayet kendi aleyhine ama Arapça bilmediği için lehine zannediyor. Böyle bir asalak tipler, asla şeriata çağırmaz bunlar. İslam'ın yaşanmasına asla çağırmaz Allah'ın indirdikleriyle hüküm, hüküm edilmesini asla çağırmaz bu tipler ama Kur'ancı olduklarını söylerler böyle tipler var bir de bunlara reddiye veren asalak tipler az önce bahsettiğimiz işte tasavvufcuyla iyi geçinen mezhepçiyle iyi geçinen onlara yeşil ışık yakan bu işi sadece bir kültür gibi ve dikkat edin acayip bir e, sinsi tuzak var burada adam sünnet inkaracağına reddiye veriyor ya Sağlam hadis diyor mütevatir hadistir. Sonra ahad ayrımı yapıyor. Ahad hadisi neye benzetiyor? İnce bir ipliğe benzetiyor. Aa onu çekti mi koparsın. Bu ne demek ya? Yani senin hadis inkarcılığı, güya hadis inkarcılarına cevap mı veriyor bu? Hayır. Aynı şeyleri farklı bir şekilde söylüyor bunlar. Hani nasıl bizim böyle çakma selefiler var. Selefilikten bahsediyorlar. Tevhid davetinden bahsediyorlar. Kendileri reddettikleri, tekfir ettikleri adamlardan daha beter bir haldeler. Akideleri, menheşleri, taklitçilikleri, şunları bunları. Reddettikleri adamlardan daha beterler ama yaptıkları işe selefilik diyorlar. Yani içeriden girerek imha, inan sanki ben bu e, sünneti güya savunuyormuş gibi böyle e, konuşan adamlarda aynı şeyi görüyorum. Yani başka bir şekilde kılıflamışlar. Adam, mütevatir hadis, sağlam hadis. re mütevâtir ne? 10-15 tarikten gelen hadis. Ahad hadis ne? Çürük hadis. Zayıf hadis. Bunlara dayanılmaz da şuna dayanılır. Falan filan. Yani sanki hadis inkarcıları istediklerine ulaşmış. Tevhid inkarcıları, sahte selefiler sayesinde istediklerine ulaşmış. Selefiyim diyen adamlar demokrasi bile savunabiliyor. Bildiğiniz gibi. O kullanmayı bile savunabiliyor. Mezhepleri savunuyor daha tuhafı. Kıyası savunuyor. Alimleri taklit etmeyi savunuyor. İbn-i Hüseymi'nin Elbani'nin fetvasını taklit etmeyi savunabiliyor. Muhammed bin Abdülahab'ın e, fetvalarını savunabiliyor. Selefi de davet edecekti ya. Onların daha ileri bir selefi yok çünkü ileri gidemiyorlar. Muhammed ve Vesselam'ın asabına ulaşamıyorlar. Bu neden bu tıkanıklık? A Arapça bilmiyorlar. Allah'ın kitabını bilmiyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bilmiyorlar. Kendileri bilmedikleri için bilen birisi çıkıp da bizim foyamızı ortaya çıkarmasın diye e, kitap ve sünnete yanaşmayın. Siz müştehit misiniz de diyorlar. Bukhari Müslim okumayın. Siz müştehit misiniz de diyorlar. bunda da önüne ki kendileri saltanatlarını rahatça sürdürsünler birisi çıkıp da işte hoca sen böyle diyorsun da burada bir hadis var dediği zaman ya dört hadisle sen ne yapıyorsun işte alimler böyle demiş falan filan bunu rahatlıkla bu çarkları çevirebilirsinler. bunu da böyle yapıyorlar aynı şekilde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetinin de sünneti hiç yaşamayan bilmeyen hadis ilmini hiç bilmeyen usulü bilmeyen daha sahih nedir? Zayıf nedir? Yani sahih hadisin şartları nelerdir? Kaç tane ders yaptık? Beş tane şartı var dedik. Bunların ne olduğunu bilmeyen insanlar tutup sünneti savunmaya kalktığı zaman böyle absürt, tuhaf şeyler ortaya çıkıyor. Bunlar sünneti savunmuyor. Bilakis sünnet inkarcının ekmeğini bu taraftan yağ sürüyor. Birisi ekmeğini veriyor, birisi yağını sürüyor. Bu kadar yani. Bu yüzden bu işlerin ehli biz olmak zorundayız. Yani kitabın değerini, Allah'ın kitabının değerini bilen kimseler biz olmalıyız. Ve bu değeri dışarıda yansıtan kimseler biz olmalıyız. Kitabı biz daha iyi bilmediyiz. Daha Kur'an okumayı bilmeyenler var hala aramızda. Namazda öne geçtiği zaman fatiha Sahih değil. Var aramızda yani. Biz Arapçadan bahsediyoruz. Ondan sonra işte ben Arapça öğrenmesem de olur, ben hadis usulü öğrenmesem de olur falan filan diyenler var aramızda. Böyle şey olmaz yani. Evet, bu e, üzerimize bir borçtur. İlim, i̇lim olarak kendimizi parçalayacağız, öğreneceğiz. Anlamıyorsak da anlayıncaya kadar kendimizi zorlayacağız. Yani bizim başka bir e, çıkar yolumuz yok. Bu işi başka üstlenecek kimse de yok. Bakın etrafa, varsa, görüyorsanız. Yani var değil. Evet, ee, bu kadar yeterli. Şimdi en azından şöyle söyleyelim, e, netice olarak hadis usulü konusunda e, kaynaklardan bahsettik birkaçından, Bir, bu elinizdeki notlarda bazı şeyler daha zikrediliyor, e, kitaplarda zikrediliyor, Türkçe de olanlardan bahsedelim hali hazırda yani Arapça bilenlerimiz çok sınırlı sayıda olduğu için ee, söyledi ki şeyin İbn-i camii cami ilim en azından ilim e, bunun önemi buna verilecek değer neler ilimdir neler değildir ilmin haddi nedir sınırı nedir acaba ben taklitçi miyim ittiba eden birisi miyim yoksa ilim talebesi miyim yoksa müştehit miyim bunları insanın sorgulayabileceği öğrenebileceği kendi mertebesini bilebileceği şeyler bu kitaplardan öğrenilir yani kaynak, hadis usulü benim bildiğim kadarıyla kaynak, bir kitap tercümesi yok hadis usulünde. Yani hatırlamıyorum. Var mı? Kaynak. Kaynak yok. Yani Poleninki dedi mustalah tarzı. O zaten bizim 40 derste hadis usulü o konuda yeterli. Kaynak hadis usulü yok maalesef. E, Arapça öğrendiğiniz zaman e, bu eserlere ulaşacaksınız. Arapça öğrendiğiniz zaman bu ilmi öğrenmeniz kolaylaşacak. Yani hadis usulü ilmini kitaplardan öğrenemezsiniz. Bulamazsınız da zaten. Yani biz ben belki yakında şey yaparım. E, altın kaidelerle beraber belki basarız ikinci seviyeyi de. Ama Arapça bilmeyen bir adam bundan da istifade edemez. Neden? Çünkü bu işin tedripleri, alaştırmaları, yönlendirmeleri yapacağımız kaynaklar Arapça'da. Şimdi İsa'nın mizandan mesela ödev falanca ravinin durumunu çıkarın. İşte Zehebi'nin mizanını kaynak verdik. i̇bn Hacer'in İsa'nın mizanını kaynak verdik. Sen bu ravinin durumunu nereden çıkaracaksın? Arapça kaynaklara başvurmak zorundasın. Bukhari'nin tarihine başvurmak zorundasın. İbn-i Ebi Hatim'in... Cerh ve tadil kitabına başvurmak zorundasın. İbn-i İbba'nın tıkat kitabı vesaire vesaire. E bunlar hep Arapçada. Yani bu işin temel malzemeleri Arapçada. Sen usulü Türkçe olarak öğrenmiş olsan ne yazar yani? Bu işin tedbiyiyle bu işi öğrenemediysen, öğrenemezsen, yani o usulü Türkçe olarak alsan ne olacak yani? Bu işin bir an önce harekete geçmesi lazım. Bu açıdan e, Arapça da çok önemli. Arapça öğrenmek yeterli değil ama Arapça çok önemli. Ee, bu ilmi öğrenebilmek için en azından şart. Evet, Usul Hadis kitabı maalesef dediğim gibi kaynak bir eser. Böyle bir eserin tercümesini tavsiye edemiyoruz. Yok olsa bile faydasını göremezsiniz dedik. Ama e, ilmin edepleriyle ilgili, hadisin edepleri, şeyhin edepleri bu konularda Hatibül Bağdadi'nin... Ee, hadis ta talibine öğrencisine nasihatler diye bu isimde olması lazım. Bir tercüme var. Kısmen yani e, biraz tasavvuklarla tercüme etmişler. İsmail Lütfü Çakan'ın hadis öğrenimi. hadis öğrenimi ismi evet. Hadis Öğrenimi Piyasada araştırın Hadis Öğrenimi. Bulursanız bundan e, kısmen istifade edersiniz. Yani kitabın orijinalinden özetlenmiş bir şey bu. Ee, o hadis talbine nasihat kısmı da yine çok özet bir şekilde orada verilmiş. Ee, yani kaynak eserlerden çok bir şey tavsiye edemiyoruz olmadığı için. Bir yani i̇bn Hacer'in eserlerinden İhtsam yanlarından mı çıkmıştı? Ha, doğru. Ya. Yani o da bayağı bir müteahhir i̇bn Hacer. O da Mustafa. Yani hadis usulü değil yani diretten hadis usulü değil o mustala hadis terimleri yani Muhbetül Fikir'de veya İbn şeyin Zehebi'nin Muhizal kitabında öğreneceğiniz şeyler mustalah ağırlıklıdır. onlar zaten birinci seviye hadis usulünde geçen şeyler benim bahsettiğim ilim talibinin hadis öğrencisinin özellikle yetişerek kendisinin bizatihi kaynaklarda e, rical zincirini çıkarabilmesi bunları e, mukayese yapabilmesi, karşılaştırmasını işte zayıf ravileri, sahih sikar ravileri, sahihin e, ricalini, bunları e, böyle incelemesini yapabileceği bu yolları öğreten bir usul kitabı yok. Kaynak olarak yok en azından. Kısmen bahseden şeyler var. İşte Ahmet Yücel'in çalışmaları var. Mesela o, o da zaten bu notlarda verdiğimiz e, şeylerden çok farklı değil. Yani e, dönüyor, dolaşıyor, her yol Harapçaya çıkıyor. Olmak zorunda, evet. Allah izin verirse rivayeten ilmi hadisi tedbir edenlerin ilki başlığıyla devam edeceğiz. E, burada işte hadis tarihi açısından bazı bilgiler aktarılacak. En azından bu işin tarihini e, bilelim o açıdan. Bu da e, hadis talebesinin kültürünü artırır. E, konuyu biraz daha yakından öğrenip incelemesine yardımcı olur inşallah bu bilgiler. Subhanallahi ve bihamdih ve eşhedü en la ilaha illallah ve esteğfiruke ve